Hmm. 27 Kasım, Pazartesi. Uyumaya hazırlanırken hmm. mı? oldukça şaşırsın. üşüyorum. Elektrik yok. Kucu. Aynı savaş içinde. Geçen son iki senede olduğu gibi. Su da yok, gaz da ama bunlar yüzünden moral bozmaya gerek yok. Dün onun bir olayı günlüğüme yazmalıydım. çok anlamlı ve sembolik bir olay. Dün akşam ellerinde çantaları işten dönen iki orta yaşlı adam, Ali Paşaoğlu'nun Ali C bloğunda Gete caddesinin yanındaki büyük otoparktan geçiyorlardı. Devasa apartman bloklarının camlarındaki görüntü onlara umut veriyor. Elektrik vardı. Ama otoparkın görüntüsü acıklı. Tragik Sarajevo geçeğine tıpı tıp uyuyordu. Çok dağları, yanmış arabalar, savaşın yıkımının üzücü görünümü ve küçük düşürücü yaşam dört yıl böyle geçmişti.